ولو شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وَآتَيْنَا Bazısına hitap buyurdu. Bazısını birçok derecelerle yükseltti. Meryem'in oğlu İsa'ya da o açık belgeleri, mucizeleri verdik ve onu ruh Kudüs' kudüsle destekledik. Eğer Allah dileseydi, Onların peşlerinden gelenler kendilerine açık delillerin gelmesine rağmen birbirleriyle savaşmazlardı. Lakin ihtilafa düştüler de O'zuna hitap buyurdu. Bazısını birçok derecelerle yükseltti. Meryem'in oğlu İsa'ya da o açık belgeleri, mucizeleri verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik.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 ديريدي هرشي يعPAR. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا لوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم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 gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O öyle ulu, öyle büyüktür. La ikraha fid din Qad tebeyyanar <gülüyor> rüşdü minel gay Femen yekfur bil taguti ve yu'min billahi Fekad istemseke bil urvetil gudka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 en sağlam tutamağa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir, bilir. Allahu veliyullezina amenu yukhrijuhum min adh-dhulumati ilan-nur. <gülüyor> Vallazina kafarû awliyâuhum at-tagut.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 İşte onlar cehennemlik kimselerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Al-Imtar ila al Hajj Ibrahim fi Rabbhi anatahu al-Mulk. İzd, "Bana İbrahim Rabbi al-Ladhi yuhi ve yumiit." "Bana ve قَالَ اِبْرَاهِيمُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ Allah kendisine hükümdarlık verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışan kişinin haline bir baksana.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 emellerine kavuşturmaz. O kelli mırğa la kıyeti ve hiya xawiyet ala aruşha. Çal anna yuhhi hadihi Allahu بعد موتها. Famaatuh Allah maa taamir. Thumma bahteh. Çal kam labith. Çal labith yuman. Ou bagda 112. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه 113. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس 114. وانظر إلى العظام كيف ننشسها ثم نكسوها لحما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 her şeye kadirdir, dedi. Ve ibrahim Rabb arini, kifatuhi el moute. Allah bana, Allah bana, Allah قال فخذ أربعة من الطير فصبه إليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزاء ثم اجعل على كل جبل منهم جزاء ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 مَثَلُ <gülüyor> الَّذِينَ <gülüyor>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 اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> Mallarını Allah yolunda harcayip da, infaklarının ardından,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 Allah geliydi, halim. Bir tatlı söz, bir kusur bağışlama, peşinden incitme gelen maddi yardımdan, sadakadan çok daha iyidir. Zira Allah gani ve halimdir. يا أيها الذين آمنوا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأدا كالذي ينفق, كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 Ayetlerini size böyle apaçık bildirir. Olur ki iyi düşünürsünüz. Ya eyyühellezîne âmenû enfikû <Sessizlik> min tayyibâti mâ kesebtum ve mimmâ akracnâ lakum minel ard ve lâ teyembe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 Fakat zalimlerin ahirette yardımcıları olmaz. İn tubdu's-sadakâti men mâhi ve in tuhfûhâ ve tu'tûhâ'l-fuqarâ fa huve hayrun lekum ve yukeffiru ankum min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 Allah rızasını aramaktan başka bir gaye ile infak etmezsiniz. İstediğiniz her hayrın mükafatı size tamamen verilir ve sizin hakkınız gelmez. Lil fuqara illadîna hisirû fî sabîlillâhi lâ yastatî'ûne daben fil ard La yastati'una Bu yardımlar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 Şunu bilin ki hayır adına her ne verirseniz mutlaka Allah onu bilir. Ellezîne ynfikûne emvâlehum bi'l-leyli ve'n-nahâri sirren ve'elânen felehum felehum ecruhum min rabbihim ve lâ havfun aleyhim ve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 129 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا 120 الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف, فله ما سلف وأمره إلى الله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 Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer mümin iseniz geri kalan faizi terk edin. Fe illem tafalû fa'zunu bi harb minallâhi ve resûlih ve in tübtüm feleküm ru'ûsu emvâlikum lâ tazlimûne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 ve kendilerine asla haksızlık edilmeyecektir. Ya ayuha ladinamanu ıda tadayetu bi din ilaa ajal musman faktabu wal yaktub biin kum bil adel, wa la ya bekatabu ayi فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَدْخُلْ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ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 doğrulukla tanınmış bir kâtip, onu yazsın. Kâtip, Allah'ın kendisine öğrettiği gibi, adalete uygun olarak, yazmaktan kaçınmasın da yazsın. Üzerinde hak olan borçlu kişi, akti yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan sakınsın da, borcundan hiçbir şey noksan bırakmasın. Eğer üzerinde hak olan borçlu, akılca noksan,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 119. ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا 110. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 111. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به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 Elif Lâm Allah, o ilahtır ki, kendinden başka tanrı yoktur. Hay, o'dur. Kayyum,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 مِنْ قَبْلُهُ دَلِّ النَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانِ اِنَّ doğrudan, hakkı batıldan ayırt eden Furkan'ı da indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere pek çetin bir azap vardır. Öyle ya Allah daima azizdir, mutlak galiptir, mazlumların intikamını alır. İnallahu la yakhfa alayhi şeyum fil arz walat il sema. Gerek yerde gerek gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.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 112. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 113. والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب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 Şüphesiz bağışı bol olan vehhab sensin, sen. Sen, geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde, bütün insanları bir araya toplayacaksın.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 İnkar edenlere de ki, siz mağlub olacak, haşredilip toplanacak ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne fena bir yataktır. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِيَتَيْنِ التَقَتًا فِيَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَاُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَيَّ الْعَيْنِ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 لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ De ki, size ihtirasla istediğiniz o şeylerden,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 اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا O müttakiler, ey bizim kerim Rabbimiz, biz iman ettik, günahlarımızı bağışlar ve bizi cehennem azabından koru diye yalvarırlar.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 وَمَخْتَلَفَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ بِآيَاتِ Allah katında hak din, İslam'dır. O ehli kitabın ihtilafları,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 وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ أَسْلَمُوا تَوَلَّوْا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Buna karşı seninle münakaşaya kalkışanlara de ki, Ben,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 sana düşen görev sadece hakkı tebliğidir. Allah kullarını hakkıyla görür. Innalladin yekfurun b ayetillahi ve y qutulun anbiyin b hakkı ve y qutulun alladin bil qist min Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, haksız yere peygamberleri öldürenleri, adaleti isteyip yaymak isteyenlerin canlarına kıyanları, can yakıcı bir ceza ile müjdeleler.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 وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ <قَدِير> De ki, Ey mülk ve hakimiyet sahibi Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verir,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 Allah her şeye kadirdir. Yevme tecidu kullu nefsin ma amilet min khayrin muhdaran ve ma amilet min su'in tawaddu law an beyneha ve beynehu amdan ba'ida ve yuhaddirukum Allahu nefsahu bil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 Şayet yüz çevirirlerse, bilsinler ki Allah kahirleri sevmez. İnnaallah astaf Adam ve Nuh ve İbrahim ve ve Allah Gerçek şu ki Allah.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 اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرْكَ بِيَحْيَا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ Zekeriya mihrapta namaz kılmaktayken melekler kendisine seslenip Allah sana Allah'tan bir kelimeyi tasdik edecek. Hem efendi hem gayet zahit hem peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeler dediler. Kâle rabbi enna li ma O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 O, Ya Rabbi, bana oğlum olacağına dair bir alamet bildirir misin? diyince olacağına dair bir alamet bildirir misin? deyince, Allah,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 اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُ فِي بِكَلِمَةٍ مِّنْ هُسْمُهُ Gün geldi melekler ona, Meryem, Allah,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 Beşiinde de yetişkinliğinde de insanlara hitap edip onlarla konuşacak salih insanlardan olacaktır. قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدُهُ وَلَمْ يَنْسَسْنِ بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ الَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ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 ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله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 onun şu sıfatlarını da ilave ettiler. Allah, ona kitabı, yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecektir. Onu, İsrail oğullarına resul olarak gönderecek, o da onlara şöyle diyecektir. Size Rabbiniz tarafından bir mucize ile gönderildim. Ben size, çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapar,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 وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّورَاتِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ فَاتَّقُوا اللّٰهَ <وَأَطِيعُون> Keza ben, benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek ve size Musa şeriatinde haram kılınan bazı şeyleri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 <gülüyor> Ey Resûlüm, işte bunlar bu vak'alar sana bildirdiğimiz ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dandır. İnne <gülüyor> mesel Îsâ 'inde'llâhi kemesel Âdem. Halakahu min turâbin thum.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 Bunda hiçbir tereddüdün olmasın. فَمَنْ حَجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ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 o fesatçılara hakkıyla bilir. Kulle ahlel kitabe ta'alû ilâ kelimetin sevâ'in bennâ ve benkum kelimetin sevâ'in bennâ ve benkum en lâ na'bud illallâhe ve lâ وَلَا يَتَّخِذَ ey ehli kitap! Bizimle sizin aramızda birleşeceğimiz, müşterek ve adil şu sözle karar kılalım. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi şerik koşmayalım. Kimimiz kimimizi Allah'tan başka râb edinmesin. Eğer bu daveti reddederlerse, bizim Allah'ın emirlerine itaat eden müminler olduğumuza şahit olun deyin. Yâ ehlel-kitâb limetuhâcûne fî İbrâhîme ve mâ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 Ey ahl al Kitab, lı mı tekrırın ve al tım Ey ehli kitap. siz de yanınızdaki kitaplarda doğruluğuna tanık olup dururken Allah’ın ayetlerini ne diye inkar ediyorsunuz? Ey ahl al Kitab, lı mı telbisun bil baql. لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ Ey ehli kitap! Niçin bile bile hakkı batıl ile karıştırıyor? Niçin bile bile hakikati gizliyorsunuz? وَقَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَنَّمَ هَادٍ وَالْقُرْآنِ آخِرَهُ لَعَنَهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ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 Rahmetini, nübüvvetini dilediği kuluna haskılar. Allah büyük lütuf ve inayet sahibidir. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِلَّا تَأْمَنْهُ بِقِطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِلَّا تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا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 بَلَا مَنْ اَوْفَا بِعَهْدِهِ Hakikat öyle değil. Kim ahdini yerine getirir ve haramlardan sakınırsa, bilsin ki Allah da o sakınanları sever.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 çok acı bir azaptır. وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُّونَ أَلْسِنَةَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ, لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ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 Allah tarafından değildir. Bile bile Allah adına yalan uydururlar. Ma kana li basherin en yu'tiyahu Allahu'l kitabe ve'l hukme ve'n nubve, thumma yaqulu lin nasi kulu ibadannini min dunillah. Ve lakin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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا تنصرونه قال أقرّتم وأخذتم على قالوا قال تشهدوا وأنا معكم من الشهيرين هم الله peygamberlerden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 أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ Böylelerinin cezası, Allah'ın, meleklerinin ve bütün insanların lanetine uğramaktır. قَالِدِينَ فِيهَا لَا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 Gafurdur, Rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. İnnələrdin ve İmanlarından sonra küfre sapanların, sonra inkarda daha da ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. İşte asıl sapıklar bunlardır. Innalladīna kafarū wa mātu wahum kuffārūn, fālayyūqbil min aḥadhim mīl al-ard, fālayyūqbil min aḥadhim mīl al-ard, dhabū walā iftābih.